Küçük Düşünürler Topluluğu Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Hazırlayan Özge Özdemir Merhaba, Küçük Düşünürler Topluluğu programına hoş geldiniz. Özge Özdemir ben. Bu hafta Ece, Duru ve Ömer Faruk birlikte felsefe yapmaya ve tartışmaya hazırız. Bugün Kuzey Sarp aramızda değil. Böyle bir e, müsait olamadı bu hafta, katılamadı. O yüzden dört kişilik tartışma grubumuz üç kişiye inmiş oldu. Ama böyle de güzel bir tartışma yapacağımıza inanıyorum ben. Bir de mevsimden dolayı hastalık halleri çok yaygın. O yüzden çocukların sesinde böyle bazı pürüzler görürseniz bu da tamamen mevsimle ilgili bir süreç. Çocuklar siz de merhaba demek ister misiniz acaba? Merhaba. merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi geçen programda e, Kum Kurdu kitabından bir bölüm yapmıştık. Asalind'in yazdığı güzel böyle üç e, şeyden, parçadan oluşan bir kitap. Çok da sevilen bir kitap. Bu hafta da ondan bir bölüm yapalım diye karar verdik. Ve kum kurdu kitabında utangaç, daha utangaç, en utangaç başlıklı bölümü seçtik. Çok kısaca ben hikayeden bahsedeyim. Ardından da tartışmamıza başlayalım. Ee, Zakarina anne babasıyla sahil, sahil evinde yaşıyor. O günde eve misafirler gelecek. Geliyorlar, çok gürültücü misafirler. Aman da aman sen ne kadar tatlısın, sen küçücüktün, büyümüşsün, şudur budur gibi bir dolu böyle. Ee, ...Zakarina'ya sevgi gösterisi yapıyorlar. Sonra Zakarina'nın babası... ...Zakarina çok güzel piyano çalar... ...ve şarkı söyler deyince... ...aa bize de çalsana diyorlar... ...yine böyle bir tantana. Zakarina da çok sıkılıyor ve pıt diye... ...evden kaçıp sahile iniyor. Sonra orada işte hayali arkadaşı... ...kum kurduna rastlıyor... ...ve ona şikayet ediyor. İşte geldiler bir dolu gürültü yaptılar... ...şu kadarcıkmışım da büyümüşüm... ...aman da müzik yapayımmışım falan diye... ...şikayet ediyor... Kum kurdu demek ki şarkı ve müzikler hoşlanıyorlar diyor. O da e öyleyse kendileri söylesin. Bana ne diyor Zakaria'na. E, belki cesaret edemiyorlardır diyor kum kurdu. Belki de utangaçlardır. Hiç sanmıyorum diyor zakarına Hiç utangaça benzemiyorlar. Bunun üzerine kum kurdu şöyle bilgece bir laf ediyor. Ben de tam onun ettiği bu söz üzerine konuşalım istiyorum. Şöyle bir şey diyor. Eğer insan görülmek istemiyorsa bir şeyin arkasında saklanır. Bir çalının ya da kapının ya da bir sürü gevezeliğin ve lafın. Şimdi burada ne diyor acaba? Bir şeyin arkasına saklanır bir çalı ya da kapı, gevezelik ya da gürültü. Ne demek istemiş olabilir Kumkur'u sizce? Ece? Burada şundan bahsediyordur benim düşüncem şöyle ee, Bence burada şöyle diyor. Bir, eğer bir şeyden utanıyorsak ya da sakınıyorsak yani onu başka insanlara söylemekten daha çok kendimizi kötü hissedersek söylerken de bunu böyle daha çok kıvırarak insanlara bunu yansıtmadan on, farklı insanların da utanacağını bile bile böyle gürültü yaparız. Ya da boş boş böyle ortaya laf salarız. Bütün kıvırma hareketi var burada diyorsun. Yani utangaçlığı göstermemek için yapılan bir hamle var. Gürültü yapmak. O aslında öyle. Bir de utangaçlığı bir de kıvırmak. <gülüyor> Peki Duru, sen ne diyorsun? Yani bence ona benzer. Çünkü yani söylemek istemediği bir şey varsa... Onu başkalarının lafının böyle şeymiş gibi yani konuyu hemen değiştirmeye çalışıyormuş. Ha, aslında ee, bu tam bu utançlılıkla ilgili değil ama başka bir şey geldi senin aklına belki de. Evet. Ger ha. söyle. Yani utangaçlık şöyle. Ee, korkarsın böyle utanırsın o şeyden böyle mesela hı hı. başkalarının bilmesini istemediğin böyle o özelliğinin gözükmemesi için sanki hiç utangaç değilmişsin gibi davranmak mı? evet mesela öyle evet hı hı. Ömer Fark, sen ne diyorsun? öğretmenim öğretmenim şey, burada e, bence karşı tarafın yaptığı öncelikle e, kendisi utanmamak için karşı tarafa yapılan bir saygısızlık. Hı hı. E, çünkü hocam bir insanın arkasından böyle çekip gittiyse o insana üzülmek yerine hani ne utangaçmış demek. E, hocam bu saygısızlık. Ha, onu etiketlemelerini mi diyorsun sen? Ersajoc. Evet, Ze karnı sıkılıp kaçtı. Ay bu da ne utangaçmış demelerini saygısızca buluyorsun. Evet. Ne yapsalardı peki ne saygılı olurdu ya da? Dön. Ha, evet evet. Ha. Ee, şey, hocam ee, orada sadece ebeveynlerinden ee, özür dille söyleyene dileyebilirlerdi ama bunu da büyük ihtimalle zaten yapamazlardı. Çünkü e, onlar da utangaçlığını e, insanları daha doğrusu e, kendi sesleri arasından e, arası, arkasına saklanarak e, şey yapan bir e, nasıl diyeyim insan. Hı hı. E, o yüzden bunu da yapamazlardı. İki tane şey oluyor diyorsun. Aslında kendileri utangaç. Böyle ulu orta şarkı söyleyemeyecek insanlar bunu kuru gürültü yaparak kapatmaya çalışıyorlar. Hatta bir de bu yetmiyormuş gibi Zakaria sensin utangaç diyorlar. İki iş evet. mi var burada yani? Evet hocam. Tamam bir tanesini aslında o zaman şimdi birincisini önce bir konuşalım. ikinciye sonra geçelim. Birincisinde işte kum kurdu diyor ya. Eğer insan görülmek istemiyorsa bir şeyin arkasına saklanır. Bir çalı ve bir kapının ya da kuru gürültü ve lafın, gevezeliğin ve lafın arkasına. O zaman utangaç insanlar normalde hani böyle işte kapının arkasına saklanması bize daha normal geliyor değil mi? Hani algımızda öyle bir şey var. Şeyi çok düşünmeyiz herhalde. Birisi böyle kuru gürültü, gevezelik yapan, sürekli konuşan birine böyle utangaç demeyiz herhalde. Ama... Burada kum kurdu şöyle bir şey söylüyor. İkisi de aynı şeyin yansıması gibi. Böyle tamamen saklanan biri ya da hiç saklanmayıp kendini çok gösteren biri ikisinin de altında utangaçlık yatıyor olabilir diyor. Olur mu böyle bir şey sizce? Yani beklenenin tam tersi bir tavır sergilemek. Ömer Faruk. Ee, öğretmenim bence böyle bir şey olabilir. Ee, bu olan şey aslında e, hocam e, şöyle bir şey bir e, insanın e, nasıl tarif edebilirim e, kendi gölgesinde saklanması gibi hani <gülüyor> e, ve bu insan aslında dışarıya çok güçlü bir duvar örüyormuş gibi gözükür Dışarıdan gören insanlar da o insanı öyle görün. Ama hocam bu duvar aslında kağıttandır ve kağıda çizilmiş resimlerdir. Yani bu, bu insanlar çok hızlıca kırılabilir ve üzülebilirler diye tahmin ediyorum. Aa, güzel bir şey söyledin ne? bu arada. Dikkatimi çekti. Aslında utangaç birinden beklentimiz daha böyle sessiz ve görünmez olması. Bunu yapan kişi, aksini yapan kişi, hiç utangaç değilmiş davranan kişi için Ömer Faruk dedi ki, güçlü gözükmek için, güçlü bir duvarmış gibi gözükmek isterken aslında o kağıttan duvar, bu insanlar aslında çok kırılgan dedi. Ne diyorsunuz buna? Ece ne dersin? Bence Ömer Farha katılıyorum çünkü bazı insanlar korkularıyla veya kendi utançsiklançsiklıklarıyla bunları kendileri kendileri bunu fark etmek yerine diğer insan insanların zayıf yönlerini diğer insanların yanında ortaya çıkartarak biraz orada küçük düşürme kötü bir amaç var gibi. Ee, Bence benim fikrim böyleydi ama şöyle bir şey de var. Bu burada biraz ne yaptığını tam bilmiyorsun. Ee, gibi bir şey var. Bir de şöyle tam böyle tam böyle nasıl desem? Orada insanlar küçük düşerek bir de ...gururlandırma var gibi... ...kendini gururlandırıyormuş gibi... Ha anladım... ...aslında küçük düşmekten... ...ya da eksik gözükmekten... ...o kadar korkuyor ki... ...o yüzden bunun tam tersi... ...çok güçlü ve gururlu biri gibi davranıyor... ...böyle bir şey mi? Ece dediğin şey... Yani evet öyle... ...o zaman bu sadece utangaçlık için değil... ...pek çok duygu için bunu söyleyebiliriz herhalde... ...yani hani... ...normalde utangaçın işte daha çekingen... ...olmasını bekliyoruz ama çok gürültücü yani tam tersi davranan biri de utangaç olabilir. Mesela başka öfkeyi düşün mesela öfkeli bir insan nasıl olmasını bekliyoruz normalde? Ortalamada yani beklentimiz ne oluyor? Ömer Kız, Faruk Can öfkeli bir normal olarak e, sinirli ve insanlara e, böyle bağırın e, bir insandır ama e, öfkeli insanlar nadiren de olsa e, Kendileri e, susmayı tercih edebilirler. E, hı hı. Bu e, bağırıp çağıran, eşyaları, eşyaları kıran öfkeli insanlardan çok daha sinirlenmiş bir durumdur diye düşünüyorum. Çünkü hı hı. hocam e, bir insanın kendini e, yönetmesi yönetememesinden çok daha zordur. Ve bunu ancak böyle bir öfkeyle beraber yapabilir insan. Hani, hı hı. E, Kendi yönetmek normal, zor bir şey diyorsun. Hı. Normal bir kızan insan e, insanlara bağırır, çağırır. E, ama öfkesini kontrol eden bir insan daha doğrusu öfkesini kontrol eden ya da öfkesi çok ilerlemiş bir insan e, bunun yerine susmayı tercih eder. Tamam ama onu bir tür yönetim olarak söylüyorsun. Şöyle bir şey olarak düşünelim. Öfkelenmiş bağırıyor ya da öfkelenmiş bunun tam tersi davranıyor olsun. Nasıl davranır mesela? a hiç umurumda değil falan gibi bir hal böyle yani. Ay hiç sinirlenmedim. Ne kafama takacağım canım falan gibi. Bu olabilir mi mesela? Hocam bu bir tıkta e, şey gibi hani insan eee Kendisi bir yalan söyleme eğiliminde olur. Bu bence ikisinin arasında öfkenin üçüncü bir halidir. Ee, ama eğer bu haldeyken bir insan onu sinirlendirirse hani ee, ucunda böyle şey olan bombalar olur ya ip olan ip bittiğinde bomba patlar. İnsan da öyle bir bombaya dönüşür ve bomba, ne? <gülüyor> bomba. bombaya dönüşür ve e, bombaya dönüştüğü için e, bu şekilde bağırıp çağırır. Peki, sonuç olarak e, aslında insan duygularıyla başa çıkamayınca diyelim, bir şekilde onları yönetemeyince ya hepimizin böyle ortalamada beklediği, o duygudan beklediği davranışı sergiliyor. Mesela öfkeli biri bağırır, utangaç biri gizlenir gibi. Ya da onun dünyada gözükmesini istemediği için tam aksi davranış. Mesela utangaç olmasına rağmen müthiş rahatmış gibi. Öfkeli olmasına rağmen çok sakin ve hiç takmıyormuş gibi davranmak. Bu tarz durumları ayıklamak her zaman bizim için kolay olmayabilir herhalde. Şimdi küçük bir müzik arası verelim. Sonra Ömer'in söylediği bir şey daha vardı. Onun üzerine bir soru daha soracağım size. Şimdi az önce tartışmanın başında Ömer, Faruk şöyle bir şey demişti. Utangaç olan belki de o büyükler, gürültü yapan büyükler ama bunu öyle değillermiş gibi davranıyorlar. Bu soru üzerine konuştuk. Bir de şunu söyledi, onu konuşmak istiyorum. Ömer'in... Ee, Bizim Zekarina'ya ay bu da ne utangaçmış deyip onu etiketlediler. Bu çok saygısızca dedi. Aslında kendilerinde olan bir özelliği ona yansıtıyor da olabilirler. Kendileri utanıyor olmasına rağmen onu çok iyi saklayıp hemen bir başkasına onu yansıtmak. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Gerçi Ömer Fark bunun saygısızca olduğunu söyledik de orada neden böyle bir yansıtma ihtiyacı hisseden insanlar acaba? Ece. Burcu kendi, burada kendi güvenleri tam olmadığı için, insanların da güvenini düşünmek için olabilir mi? Hayır, güven dediğim özgüven. Evet, özgüven ya da kendi güvenleri az. Hem bunu biraz saklıyorlar. Karşı ki yıkma amacı da var mıdır sence? Evet, bu da biraz kibreliliğe giriyor. Ha, bu da kibre mi benziyor diyorsun? Evet, Büyüklenme ben... bir şey yani. Karşı ben... tarafın öz... Daha önceki yayında söylediğim gibi. Yani müzik arasından önceki söylediğim uh -huh. gibi. Uh -huh. Biraz e, kendi özgüveni olmadığı için insanların özgüvenini de kırar. Uh -huh. Bir de bazen olmadığı, yani nasıl desem, tam böyle <gülüyor> söyleyemedim. Böyle insanları daha... Alçak göstermek için da, ya da ne bileyim. Kendinden daha e, şey e, güvensizmiş gibi göstermeye çalışmak. Hı -hı. Evet. Öyle. O zaman De. şöyle bir şey söylüyorsun yani özgüveni eksiktir bu insanın bir yandan da karşındakinin özgüvenini zedelemeye çalışır. Aynı zamanda kendi özgüvensizliğini saklamış olur. Karşı taraf da yaralamış olur. Bu da kibirli bir şey. Böyle mi söyledin? Evet. Tamam. Ömer Fark sen ne diyorsun? Hocam ben bu yapılan şeyin kibirden daha çok kendini koruma amacıyla yapılmış bir saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir insana böyle bir iftira veya gerçek bile olsa böyle bir suçlama atınca önce o insan kendini savunur. Sonra süre sana gelir. Yani hocam burada e, kendine gerçek olan şeyi e, engellemiş oldu. Hani ha, o... anladım. Şöyle olur mesela ebeveyninle kavga edir. Edir ne ya? Off, eder. Hı hı. E, ve ebeveyniyle yani zakrinenin ebeveyniyle ebeveyn anne babasıyla diyelim hani senin için. Anne babasıyla Kavga edince kendine gelecek şu utangaçlık mevzusunun gelme süresi azalır. Pardon artar. Bu son tam tamamlamadım da bir önceki dediğin şeyi düşündüm. Ona takıldım. Yani gidip de işte ay bu da ne utangaçmış diyen kişiler kendi utangaçlıklarını saklamaları bir yana bir de karşı tarafa bir saygısızlık yapıyorlar. Bunda daha çok bir kendini koruma var dedin. Yani, Ay olur da birisi bana utangaç demeden ben diyeyim de hani kendimi de bir takım böyle etiketlerden, saldırılardan koruyayım gibi. Evet. Aslında kendi korktuğu şeyi karşı tarafa yapıyor bir yandan da değil mi? Hocam burada yapması e, kendisi için gerekli olan bir şey ama e, yapması ne kadar doğru o tartışılır. Ya onlar sana saldırmadan sen onlara saldır gibi bir şey. O zaman bir yandan dünyaya güvenmekte de zorluk çekiyor olabilir gibi geldi bana sen böyle deyince. Yani kimse gelip de sana Ay, sen ne utangarsın diye saldıracak diye bir şey yok aslında. Onun kafasında kuruyor olabilir mi? Hocam e, böyle insanlar olabilir. E, ve e, şey Mesela e, bir insan bir insana... E, yani bir insan utangaçlığını belli ettiğinde yani kaçtığında hı hı. E, bu tarz bir insan hani e, Zakarina'ydı galiba Zakarina'yı suçlayan insanlar gibi onu da suçlayabilir hani hı hı. genelde hı hı. zaten e, e, bu tarz utangaç insanlar e, hı hı. öyle insanlardır yani ya bir şeyin arkasındadırlar ya da kendi kağıt duvarlarının arkasındadırlar ee, <gülüyor> güzelmiş hocam bu. kağıt duvarlarının arkasında olanların çoğu e, benim düşüncem ne saldırıma eğilimindedir hani ha bunda e, agresif e, saldırgan buluyorsun bunu burada Hı -hı. böyle bir ne ortaya e, ortak bir şey yapma şey vardır ne e, bir bir iki insanın hmm. e, yapacağı yani yardımlaşarak yapacağı veya ortak anlaşacağı bir şey vardır. Burada direkt saldırma üzerine bir safsata vardır. Ortak da olmazlar aslında. Kendi benliklerini koruma ve bunu da ancak saldırganlıkla yapıyorlar gibi bir şey söylüyorsun galiba. Evet, Enfim. Ece sen ne diyeceksin? Son sen de sözlerini alayım toparlayalım ben önceden parmak kaldırmıştım Hı -hı. zaten bu konu ilgili aklım şöyle bir şey geldi burada biraz da şey gibi bir şey, bir şey var mı biraz da zorbalık gibi bir şey değil Hı -hı. mi yani çocuklarda olan zorbalıklardan kastım böyle Hı -hı. sanki biraz duygusal bir zorbalıkmış gibi bana geldi Hı -hı. Hı -hı. çünkü burada kendisine yapılmak istemediğin şeyi farklı hatta senden yaşça küçük olan bir insana yapmaları bana biraz kaba geldi hı hı. ve bu konuda da yapmaları hoş olmadığını düşünüyorum. Şu konuda emin olamadım tam ama burada e, biraz da komik bir şey diyeceğim. E, Sanki bana misafirler biraz vakarinde gömüyorlarmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu hikaye bir aracılık etti bize. Şimdi şöyle şeyler konuştuk. Ee, kum kurdunun bilgece lafından yola çıktık. Ben bir toparlayayım artık süremizde doluyor. Hani insanlar görülmek istemeyince yani utangaç olduklarında ya tamamen saklanıp sessiz olurlar ya da tam tersi kuru gürültü ve gevezelik yaparlar çok görünür olurlar. Ama aslında Temel ikisi utangaçlı diye bir şey söylüyordu. Siz dediniz ki birinci tartışmanın ilk etabında insanların böyle e, tam tersi bir görüntü sergileme e, eğilimleri olabilir. Bunda özellikle Ömer Faruk şey dedi. O utangaçlık ya da duygu neyse onun gözükmesini istemediklerinde güçsüzlük olarak görüyorlarsa onu tam tersi çok güçlüymüş gibi bir duvar örmüş gibi davranırlar. Ama aslında bu kağıttan duvardır dedi. Gölgelerine saklanmışlardır dedi. Ve aslında çok kırılganlardır dedi. Sonra ikinci kısımda şunu konuştuk. Bu insanlar gidip de karşıtta Samut Angers'in demelerini çok kaba ve saygısızca buldum deyince de bunun sebebi ne olabilir deyince Ece kendilerine güvenleri yok. Ama karşı tarafın özgüvenini zedelemeye çalışıyorlar. Bu birazcık... Kibirli ve biraz da saldırgan bir davranış. Hatta en son biraz zorbalık, bir duygusal zorbalık da yok mu burada dedi. Ömer Faruk da kendini koruma da var burada. Yani onlar bana sen diye saldırmadan ben onlara saldırayım da püskürteyim gibi. Ve bu insanların temelde e, daha agresif, daha saldırgan bir yapıları olduğunu, çok ortaklık yapmaya açık olmadıklarını, kendilerini koruma derdinde olduklarını hissediyorum dedi. Değil mi? Böyle şeyler konuştuk. Güzel evet. bir analiz yaptınız. Tebrik ediyorum sizi. Evet. Süremiz de oldu. Bu haftalık bizden bu kadar. 2 hafta sonra yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Küçük düşünceler topluluğu. Çocuklarla Felsefi Soruşturmalar Müzik Hazırlayan Özge Özdemir